İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, Hayal Tercihleri programı ile karşınızdayız. Ee, yaklaşık son bir aylık dönemde Avrupa'nın çeşitli kentlerinde çeşitli programlara katılan programcı arkadaşım Mahir burada yoktu. O da bugün döndü, hoş geldin. Adı üstünde programcı. <gülüyor> çeşitli programlara katıldım, döndüm ama... <gülüyor> Yani bayağı bir karışmış ortalık. Evet, sen yokken biz bayağı karıştırdık ortalığı. Sen miyisin sorumlusu? <gülüyor> Yok ama sorumlusu da çıkacaktır herhalde ortaya. Evet. Bugün sıcak yaz günlerinin en sıcak gündemi yine anayasa ve referandum tartışmalarını konuşacağız. İki hafta önce de yine anayasa konusuna biraz bakmıştık ama konuş konuş bitmeyen bir konu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Burak Bilgin bizlerle beraber. Burak merhaba. Merhaba. Evet, bir dönem Burak'la beraber çalışma fırsatı da bulmuştuk. Böylece yeniden bir araya geldik. Şimdi... Anayasa değişikliği Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılıyor. Ee, en azından altyapısında bu var. En azından çıkışı AB reformları, yeni bir reform paketi olarak lanse edildi diyebiliriz. Evet, peki Avrupa Birliği bu anayasayla ilgili Türkiye'den neler talep ediyordu? Veya bu uyum sürecinde Türkiye'nin neler yapması gerekiyordu? Önce istersen ona bakalım. Şimdi aslında hep söylenen şey bir anayasa değiştirileceği zaman veya bir mevzuatta değişiklik yapılacağı zaman... Hemen e, Avrupa Birliği. işte Avrupa Birliği bunu istiyor. Yani aslında e, bunu bunların hepsi bizim, ha, buradakiler iyidir kötüdür ayrı ama bütün bu son 8-10 yıllık süreçte yapmamız gereken değişiklikler aslında bizim kendi kendimize yapmamız gereken değişikliklerdi. Ama AB burada bir itici güç oldu. Bu da yatsınamaz zaten hepimiz biliyoruz. E, en azından öyle bir güç var ki e, böyle sıkıntılı dönemlerde bir şekilde hükümet yavaşladığı zaman işte AB reformları hızlansın diye bir şeyler olabiliyor. Gerektiği zaman hatta muhalefette bile sırf AB reformları söz konusu olduğu zaman bazı ortak noktalar bulunabiliyor. Motivasyon de... kaynağı. Oluyor. Evet. Peki evet. bu noktada bu noktada pek bulunamadı. Bu noktada pek bulunamadı. Çünkü o Türkiye'nin siyasi konjonktürüyle Hı. ilgili bir şey <gülüyor> pardon ee, yani burada muhalefetin takındığı tavır şuydu. Bu mevcut hükümetin kendi amaçları doğrultusunda getirdiği bir değişiklik. işte yargıyı siyasallaştırdığı yönünde. Dolayısıyla Avrupa Birliği reformları veya Avrupa Birliği için bunun yapıldığı bir kılıf, bir bahane olduğunu düşündü. O yüzden de bu konuda aslında bir uzlaşma sağlanamadı. Yalnız şu var, yani mesela Avrupa Birliği'nde de bu yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda, ilerleme raporlarına baktığımızda, katılım ortaklığı belgesi var hep Türkiye'nin bu anayasasının e, Türk daha ileri demokratikleşme adımları noktasında yeterli olmadığı, yeniden bir anayasa yapılması gerektiği söyleniyor. Bunu Türkiye'de kabul etmeyen de yok. Yani bunu bugün Türkiye'de şu anda anayasa değişikliğine, referanduma hayır e, diyen birçok yani bütün muhalefet partileri de Türkiye'nin baştan artık 82 Anayasası'nın tabii değişti ilk hali değil mutlaka o 20 yıl önceki hali ama en azından hani halen daha e, Türkiye'ye böyle bir deli gömleği gibi sardı ve yet ihtiyaçları karşılamadığı açık. Yani bu konuda bir toplumsal mutabakat var. Ama işte bunun bu hükümet tarafından yapılmasında bir toplumsal mutabakat yok. Veya nasıl ile ilgili bir evet, Yani Peki bir sorum daha yani olacak. hani e, Yeni bir girişim değil aslında anayasa. Yani bu hükümetin daha önce de denediği bir şey. Hatta bundan iki yıl önce Hı -hı. bir yeni anayasa taslağı hazırlandı. Evet, evet. Peki daha sonra o taslaktan pek artık esamesi çok okumuyor. Güzel, çok güzel. Şöyle... Son ilerleme raporunda aynen şu şekilde bir ifade var. Türkiye'nin e, yeniden bir anayasa yapması gerekiyor. Hükümet güzel bir adım atarak 2008 yılında hemen seçimlerin ardından 22 Temmuz seçimlerin ardından bir akademisyen grubuna e, bir anayasa taslağı hazırlattı. Ama ondan sonra bu taslak unutuldu gitti. Aynen bu ifade ağır ve hatta yeni bir öneri sunulmadığı gibi o taslağın ...geliştirilmesi yönünde... ...veya o taslağın yeniden tartışmaya açılması yönünde... ...hükümetten bir adım da gelmedi. Tabi bu hani Kasım'da, geçen Kasım'da ilerleme raporu... İşte bu yeni değişiklikler... ...henüz pek gündemde olmadan... ...yani yeni yeni ortaya çıkıyorken... ...yazılmış ifadeler... ...dolayısıyla yani aynı eleştiri noktası orada da var... ...ama orada da eleştirilen nokta... ...şuydu... ...yani elbette ki bir anayasa değişikliği... ...çok katılıma açık olması gerekiyor. Sonuçta bir kanun bile böyle olması gerekirken yani toplumun tümünü kapsayan anayasanın toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir şekilde hazırlanması çıkarılması gerekiyor. Ama bu şu demek değil. Yani otursun o zaman 300 kişi toplansın bir metin yazsın. Bu zaten hani temelde, sonuçta bu işle uğraşan bu işin uzmanlarının yani 3-5 kişinin bilemediğiniz 8-10 kişinin yazacağı bir metin. Ama ne olması lazımdı? Bunun geniş toplumsal kesimlere dağıtılıp onlarla tartışmaya açıklaması lazımdı. İnsanların hayatları için ne ifade ettiğinin evet, daha iyi açıklanması lazımdı. Evet. Açıklanması, açıklanması lazım. lazımdı. E, bu yapılamadı. Bu yapılamadı. Yani orada o e, me, siyasi iktidar onun arkasında yet, yani şu anki gibi duramadı. Yani yeterince duramadı. Belki de bu şeyden dolayı da olabildi. Yani hani e, en düşük ortak payda hedeflenmiş olabilir bir anlamda siyasi hesaplarla. Aslında o zaman da şöyle bir şey. Yani bu Türkiye'nin bir e, Garipli yani kendine özgü durumu. Şimdi burada yapılan değişiklikler var. İyidir kötüdür onlar ayrı ama şu gün mesela bu değişikliklere karşı çıkan diyelim yargıdan bazı kesimler olsun e, muhalefetten bazı kesimler olsun bunların hepsinin 2000'li yılların başında hazırladığı anayasa taslakları var. Baktığımız zaman demokratikleşme çabaları olsun yargıda yapılan değişiklikler olsun şu anda eleştirilenlerden çok daha öte düzenlemeler getiriyor. Yani aslında bunlar eksik bile bazı noktalarda. Ama dediğim gibi yani bir şekilde e, gerek hükü, yani bu hükümetin bunu yapmış olması ve gerek o onun öncesindeki süreci de iyi yönetememiş olması e, otomatik olarak anayasaya bir tepki olarak belirdi. Yani o süreçte zaten 22 Temmuz seçimleri öncesinde partilerin tamamının tüzük parti seçim programlarına baktığınızda iktidara gelirse yeni bir anayasa yapacağız var. Temel büyük partiler. <gülüyor> evet, artık partilerin. kaçınılması olarak yani, gündemde. Evet ve hatta şöyle seçimlerden önce... Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu bilim kuruluna beş kişilik bu anayısını hazırlama görevi verdiği biliniyor. Yani hı hı. seçimlerden sonra başlamış bir çalışma da değil ondan sonra ortaya çıktı. Ama dediğim gibi iyi yönetilemedi süreç tartışmaya açılamadı. Arkasında siyasi irade yeterince duramadı ve akamete uğradı. Bugün de bu noktaya bugün de bu geldik. Noktaya geldik. Bugün gelinen nokta itibariyle bile e, ciddi değişiklikler var <gülüyor> paketin içinde. Bu değişiklikler AB'nin e, Türkiye'nin üyelik sürecinin devam etmesi için gerekli gördüğü reformları ne ölçüde karşılıyor? Heh, şimdi şöyle yapalım isterseniz. E, bu bir şeyi, Bunu AB ile değerlendirdiğimiz zaman tabii birçok belge var ama temel bakacağımız belge bizim karn, yıllık karnelerimiz olan ilerleme raporları. Yani ne yapmamız gerektiği, hangi konularda eksikliğimizin olduğu. Oraya baktığımız zaman mesela ilerleme rapor, biliyorsunuz o. E, Kopenhag kriterleri bağlamında değerlendiriyor zaten hepimiz biliyoruz. Ve orada işte siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve e, müktesebatı uyum. Ve burada asıl hani anayasaydaki o konuların asıl e, temas ettiği noktalarda o siyasi kriterler başlığı altında. Oraya baktığımızda mesela birincisi şu deniyor ki Türkiye'deki siyasi parti kapatma hükümleri... E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ve Venedik Komisyonu kriterleri ile uyumlu değil. Birinci temel eleştiri bu. Çünkü çok hani kısa söylemek gerekirse e, burada iki açıdan bu eleştiriliyor. Deniyor ki birincisi Türkiye'de parti kapatmanın o sürecin işletiliş süreci Demokratik kontrolden uzak ve keyfiliğe açık deniyor. Bu ifade kullanıyor. Çünkü biz de biliyorsunuz yargıta Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı açabiliyor. Yani tek bir kişinin elinde bu davayı açmak. Ardından Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Avrupa'da pek böyle değil. Yani çeşitli sistemler var. Ya meclisten izin alma var ya da meclisin talep etmesi var. E, tabii ki buna karar verecek olan yargı nihai noktada. Ama hani bu dava açma süreci noktasında tek kişinin kontrolünde olan bir sistem yok. Birinci eleştirilen bu. İkincisi de... Avrupa biliyorsunuz hani o da gerçi birazcık e, hurafe hani bizde de hemen parti kapatıldı mı şey derler. Ya Avrupa'da sadece şiddeti destekleyen partiler kapatılıyor o da değil o kadar. Yani bizimki kadar geniş kriterler yok ama oradaki temel kriter şu aslında bir parti e, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşmıyorsa yani demokrasiyi ortadan kaldırmayı amaçlayacak faaliyetler gidiyorsa bunu şiddet yoluyla da yapabilir, şiddetle yapmayabilir de o parti kapatılır. Yani Venedik Komisyonu, o Venedik Komisyonu dedikleri işte hani hep onun kriterlerine esas alalım. Bu da bunu söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da bu yönde. Ama bizim Anayasa Mahkemesi'nin iştahlarına baktığımızda Türkiye'nin bir siyasi partiler mezarlığı e, olmasına baktığımızda zaten e, durum kendinden durum ortaya gösterir. çıkmış oluyor. Yani birinci nokta bu. İkincisi e, mesela bu geçen sene ceza muhakemesi kanununda bu. ...askerlere belli konularda sivil yargı yoluna açılan bir düzenleme yap, yapılmıştı. O zaman muhalefet bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü ve iptal edilmemişti henüz. Daha sonradan iptal edildi. Onun iyi bir değişiklik olduğu söyleniyor. Ama bu anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şu anki anayasa değişikliğinde mesela o da var... Yani dolayısıyla anayasadaki hüküm değişince artık ona dayanılarak çıkarılacak bir kanun hükmü de anayasaya aykırı gelmemiş olacak. Bu arada şunu atladık. Siyasi parti kapatma dedik. Bunu zaten gündemler hepimiz biliyoruz. En temel değişikliklerden biri buydu pakette ama bu yeterli oyu alamadığı için düştü. Hani paketten düşen bir madde vardı. O madde buydu. Belki yani de... siyasi parti kapatmayı başka esaslara bağlayan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının meclisten izin alması esasına bağlayan ve başka parti kapatmayla ilgili... ...başka esasları olan bir maddeydi. Bu düşünü Ama orada da... ...şöyle bir sıkıntı vardı. Bizi iki açıdan eleştiriliyorduk. Az önce söyledim. İşte bir... ...dava açma süreci... ...keyfiliği açık ve demokratik kontrolü... ...uzak. İki kriterler çok daha fazla... ...Avrupa'nın aradığından. Ama... ...o düşen maddeye bile baktığımızda... E, ...kriterler noktasında açıkçası... ...hiçbir değişiklik olmaması hayal kırıklığı. Yani yine şu anda anayasamızda... ...hangi parti kapatma sebepleri varsa... O madde paketten düşmeseydi bile yine aynı parti kapatma sebepleri olacaktı. Yani o konuda çok fazla bir değişiklik yoktu açıkçası. Peki, o da zaten düştü. Çok tartışılan başka bir konu yine paketteki yargı bağımsızlığı e, konusu. Biraz ondan bahsedelim. Şimdi işte. tam zaten yargıya gelmiştim. Şimdi burada e, hükümetin bu 2009 yılında bir yargıda reform stratejisi diye bir e, evet. plan program hazırladı. Bunu Avrupa Birliği'ne sundu. Bu... Kapsamları Aynen öyle. Avrupa Birliği bundan memnun. Yani ilerleme raporlarında iki açıdan memnun. Hem geniş bir tartışma ortamı oluşturuldu diyor ki. Genelde Avrupa Birliği bize hep bu açıdan eleştirir. Ama burada hükümet için mesela e, hakim savcılara sundu. Toplumun ilgili kesimlerine sundu. Bu bakımdan iyi bir tartışma Artı ortamı bir oluşturuldu olarak. diye. Ve e, Avrupa Birliği'nin yargı noktasında temas ettiği birkaç nokta var. Yani birincisi independence. Yargının bağımsızlığı. İkincisi impartiality, tarafsızlık. Üçüncüsü de etkililik, efficiency veya effectiveness. ikisinde de kullanıyor. Bunlara çok dikkat ediyor ve bu açıdan Türkiye'nin sıkıntıları olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki HSK'nın yapısında bu noktada bir sıkıntı var. Çünkü HSK e, temsil kabiliyeti olan bir yapı olarak görmüyor Avrupa Birliği. Şu anda mesela HSK dediğimiz hakimler savcılar yüksek kurulu. Türkiye'deki bütün hakim savcıların kaderinin elinde olduğu kurum diyebiliriz bir anlamda. 7 üyesi var. Bir tanesi Adalet Bakanı, bir tanesi onun müsteşarı, geriye kalıyor 5 üye. Bunların 3'ü Yargıtay, ikisi de Danıştay'dan. Bunların ikisi de Türkiye'deki yüksek mahkemeler geliyor. Şimdi burada şöyle bir sistem var. Ya Avrupa Birliği'nin eleştirdiği bu. Yargıtay ve danıştaya seçilebilmek için Yargıtay ve Danıştay HSYK üye seçiyor, aday gösteriyor. E, HSYK'yı kim seçiyor? Onu da yargı ve Danıştay seçiyor. Yargı ve Danıştay kim seçiyor? HSYK seçiyor. Bunun kısır döngü. bir kooptasyona, kısır döngüye yol açtığını söylüyor. Pakette bu da değiştirilmek istenmiş. En azından şöyle bir e, düzenleme var. <gülüyor> HSYK'nın üye sayısı artırılıyor. Bunlardan bir kısmını Cumhurbaşkanı ve başka kurumlar seçiyor ama yine çoğunluk olarak yargıda. Yargı organları seçiyor. Ama şöyle bir e, avantajı var. Yargının seçtikleri de sadece Yargıtay ve Danıştay'dan gelmiyor. Çünkü Yargıtay ve Danıştay'a gidebilmek için birinci sınıf hakim olmak lazım. Hani bilmiyorum Türkiye'de 11.000 bin hakim savcı var aşağı yukarı. Bunlardan kaç bin iki bin tanesi belki en fazla birinci sınıftır. Diğer hakim savcılar hiçbir şekilde kendi kaderlerinin elinde olduğu bu kurulun oluşumu ile ilgili söz sahibi değil. Şu anda normal de de bir hakim savcılar da aynı sandığa gidecekler. E, hakimler savcı yüksek kurulu için oy kullanacaklar. Böyle bir değişiklik var HSK ile ilgili. Evet kısa bir şarkı arası verelim. Ondan sonra anayasa tartışmalarına devam. Every night about time Joe Stone ve Buddy bizlerle birlikteydi bu sabah. Şimdi yargı bağımsızlığı konusunda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şimdi burada AB bağlamında en azından ilerleme raporlarında temas edilen değişiklikler noktasında neler e, var taslak referanması olan metinde? Ona son bir iki husus söyleyelim. Şimdi bugün Türkiye'de halkim savcıların denetimi adalet müfettişlerince yapılıyor ve bu Adalet Bakanlığı'na bağlılar. Bunun bağımsızlık açısından sıkıntılı olduğu sürekli söyleniyordu ilerleme raporlarında. Eğer e, bu anayasa değişikliği kabul edilirse hakim savcıların denetimi e, yine belki müfettişlerce ama bunlar hakimler savcıları yüksek kuruluna bağlanacak. Yani e, en bağımsız olacağı düşünülen kurula bağlanacak. Bu da bu bağlamda yapılan bir değişiklik. Ha, bir de şunu söyleyelim taslaklığıyla ilgili bir şey yok ama AB şundan da çok rahatsız. Türkiye'deki yüksek mevkideki yargı mensuplarının siyasi konulardaki açıklamalarından rahatsız. Bunu da zaten sürekli ilerleme raporlarında ve Bundan sonra zaten asıl değişiklikler de temel haklar noktasında. Hı hı. İsterseniz bir de... Evet, evet. yani AB'nin rahatsızlıkları paket karşılıyor dedik yargı bağımsızlığı konusunda bir anlamda ama bazı açıklar hala kalıyor tabii, dedik. Böyle tabii, özetleyebiliriz. Tabii. Temel haklar konusuna geçelim isterseniz. Şimdi temel haklarda e, Avrupa Birliği'nin temel eleştirileri var. İşte e, bu Türkçeden başka dillerin kullanılmasında sıkıntılar olması gerek siyaset hayatta gerek eğitim yaşamında olsun memurlarla ilgili işte toplu sözleşme grev hakkı bağlamında olsun sendikaların haklarıyla ilgili olsun toplumdaki kadın erkek eşitliği cinsiyet eşitliği noktasında olsun bu konularda zaten temel eleştirileri var burada mesela yapılan önemli bir değişiklik ombudsman diye e, yabancı dille bildiğimiz bizim Türkiye'de kamu denetçiliği kurumu. Bu da Avrupa Birliği'nin bizden istediği bir şey. Bu bir yargı organı değil. Meclise bağlı çalışıyor. İdarenin işleyişiyle ilgili bireyler şikayetlerini iletiyorlar. O da bir ara bulucu gibi onları çözüyor. Bu hemen hemen e, Avrupa ülkelerinin tamamında var ve Avrupa Birliği de biz, bizden bunu istiyor. Bu 2-3 yıl önce bunun kanunu çıkarıldı. Evet. Ama Anayasa Mahkemesi bunu e, Anayasa'da böyle bir kurumun yeri yoktur. E, şu anki yapısında diye. İptal etti. İşte şu anda anayasaya e, konuyor. anayasaya konduğu için de kamu denetçiliği kurumu getiriliyor. Tabi yasalla yana yani anayasalla yana olduktan sonra artık bunun tabii ki ayrıntısı daha sonradan çıkarılacak bir yasayla yapılacak. En azından bu bağlamda kamu denetçiliği kurumu getirilmiş e, oluyor. Ondan sonra kadınların akları ile ilgili işte aslında buradaki sendikalaklar olsun, kadın erkek eşit olsun, Avrupa Birliği'nin ifadesi şu ilerleme raporlarında. Mevzuat i. Ama uygulamada, uygulamada sıkıntılar sordu. var. Evet yani ha. bu aslında anayasada yapılan değişiklikler de benzer şüpheleri insanda ister istemez uyandırıyor. Yani Şimdi, hani, e, bu yalnız kadın hakları konusuna geçmeden önce e, sendikal haklar e, hı hı. konusundan bahsettim. Toplu sözleşme hakkı mesela çok tartışılıyor. Şimdi şöyle e, şu anki mevcut düzenlemede işçilerin toplu sözleşme hakları da var. Hı hı. Grev hakları da var. Evet. Kamu görevlilerinin ise... Toplu sözleşme değil, onun yavrusu dediğimiz toplu görüşme hakları var ve grev hakları da yok. Toplu görüşme de şu, ya, şimdi toplu sözleşme şu, işçiyle işveren oturuyor, pazarlık ediyor, uzlaşamazlarsa bir hakem kurulu var, oraya gidiyor. Taraflar eşit, yani hiçbirinin dediği mutlaka almıyor ama şu an işçiler için böyle. Ama şu an kamu görevlileri için nasıl? Toplu görüşme var, yine hükümetle kamu görevlileri görüşüyor. İşte kamu görevlileri bağırıyorlar. aşağıda şunu istiyoruz, bunu Hükümetin istiyoruz. Olmadı mı? Hükümetin dediği oluyor. Şu anda toplu sözleşme gelince yine bir hakem kuruluna gidecek uzlaşım olması, olmaması olmaması halinde ve bu hakem kurulda tabii ki sadece bakanlar kurulu üyelerinden oluşmayacak. Orada kamu görevlileri sendikalarının da temsilcileri olacak. Dolayısıyla bu bağlamda bir değişiklik var. Yani memurlara toplu sözleşme hakkı geliyor ve bunun emeklilere de toplu sözleşme toplu, toplu, sözleşme, toplu görüşme zaten var. Onun çok dediğim gibi bir esprisi yok aslında. İşçiler gibi toplu sözleşme hakkına da kavuşacaklar ve bu toplu sözleşme hükümlerinden emeklilerin de yararlanması hükme bağlanıyor. Peki eleştirilerin yoğunlaştığı nokta? Şu grev hakkı verilmiyor. Yani işçilerin grev hakkı var. Deniyor ki grev hakkı olmadan bir toplu sözleşmenin ne anlamı? Nasıl zorlayıcı olacak? Evet. E, zorlayıcı olacak ama şimdi öbür taraftan da bu da bir yani çetrefilli bir konu. E, i̇darenin işleyişi var. İdarenin bütünlüğü var. Hani böyle ilkeler var. Yani eğer memurlar greve içine, giderlerse devlet nasıl işleyecek? Böyle i̇şin bir içine aslında e, korporatist var. argümanlar geliyor. Yani, devlet evet, korporatizmi. Evet, Maalesef evet. aslında bu argümanları şeylerden de hatırlıyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde Avrupa'da bazı ülkelerde benzer argümanlarla Benzer hak kısıtlamaları yapılmıştır devletin bütünlüğü ve etkinliği. Ama sendikalaklarda şöyle bir değişiklik var. Şimdi mesela şu anda bazı yasaklar var. Bir işçi aynı iş kolunda diyelim maden kolunda birden fazla sendika iyi olamıyor. Evet. Tek bir sendika bu ilo sözleşmelerine aykırı. Hı hı. Sürekli eleştiriliyoruz zaten. Şu anda o yasak kaldırılıyor. Mesela bu anayasadaki bir yasak. Mesela... <gülüyor> Yine grev sırasında meydana gelecek zararlardan sendikaların sorumlu olduğu şeklinde bir düzenleme var. Bu da anayasadan kaldırılıyor. Mesela şu anda yine anayasaya göre siyasi amaçlı grev falan yasak bu suç. Bu da kaldırılıyor. Yani sendika hak sadece memurlara toplu sözleşmesi verilmesi değil sendikal haklarda da bazı Dediğim gibi önündeki sınırlamalar kaldırılıyor. Yalnız burada şunu söylemek gerekir. Hani bu teknik bir anayasa konusu belki ama Türkiye'nin de bir sıkıntısı. Şimdi iki tür anayasa var. Bir tanesi çerçeve anayasa, bir tanesi geniş anayasa. Aslında anayasa ne yapar? Temel ilkeleri koyar. Ayrıntıyı düzenlemeyi ne yapması lazım? Kanun. Daha alt mevzuata. Kanun, tüzük onlara bırakması lazım. Bizim anayasalarımız... 24 anayasası, 61, 82. Bizim kültürümüz öyle. Bizde zaten nerede bir toplumsal ekonomik sorun var? Hemen kanun koyalım, çözelim. Bizim kültürümüz maalesef o Osmanlı'dan gelen bir şey bu zaten. Ve anayasalarımız çok geniş. Çok sayıda hüküm var. Dolayısıyla siz bir konuda adım atmaya çalışıyorsunuz, tak karşınıza anayasa çıkıyor. O yüzden bu kadar anayasayı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Aslında bunların birçoğu Genişten normal bir... yani çok, çok detaylı. Çok detaylı. Yani normal bir ülkede... Bu değişikliklerin birçoğunu yapmak için bu reformları anayasayı değiştirmek gerekmez. Peki 20 dakikayı aşkın süredir şeyi konuşuyoruz. <gülüyor> referanduma gidecek paketin içindeki maddeler, Avrupa Birliği uyum sürecinde maddelerin etkisi falan. Peki hepsini bir arada referanduma götürmek ve demokrasi arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi şöyle, ee, şimdi bu anayasanın bir hükmü. Anayasa diyor ki, meclis diyor anayasa değişikliğini geçirirken diyor. Eğer bunun olası bir alkoyuna sunulması halinde paketin bir mi? Yani tek bir paket olarak mı? Moksa maddelerin ayrı ayrı mı oylanacağını karara bağlar diyor. Bu meclisin takdirinde. Tamam. Bu olan kısmı. Ha bir de olması gereken kısma bakalım. Şimdi bu konuda Venedik yine Komisyonu'nun bir hukuk yoluyla demokrasi komisyonu aslında. Bunun orijinali ismi hı hı. ama biz buna hani kısa Venedik Komisyonu evet. diye söylüyoruz. Dediği şu birbiriyle alakası olmayan maddelerin ayrı oylanması demokratik açıdan tavsiye edilendir diyor. Menedik evet. komisyonu dediği bu. Birbiriyle alakası olmayan. Şimdi muhalefet diyor ki bu pakette birbiriyle alakası olmayan çok sayıda düzenleme var. Dolayısıyla bunların ayrı ayrı oylanması gerekir diyor. İktidarda diyor ki bu paketin tamamına baktığınızda hukukun üstünlüğü ve demokrasi bağlamında yapılan Aslında... değişiklikler olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bunlar ayrı ayrı şeyler değildir evet. diyor. Son bir şey daha ama Venedik Komisyonu bunu derken şunu da diyor eğer bir anayasa diyelim tümden oylanacak. Hani yeniden sıfırdan bir anayasa yaptık. O zaman bunu bütünüyle oylayın zaten diyor. Oylayabilirsiniz. Yani tek tek bütün anayasanın maddelerini de ayrı oynamaya gerek yok. Ama, şu Ama da öyle var, bir girişim yok tabii yok, şu an. Yok. Türkiye'de şu ana kadar paket şeklinde yapılan bütün anayasa değişiklikleri bu şekilde yani birden fazla madde içeren anayasa değişikliklerin tamamı pake şeklinde oylanmış referandumda. Aslında tabii konu burada ilk başta da belki biraz bahsettiğimiz bu deliberatif demokrasi yani bir tartışmacı demokrasi yani. tartışmalarına geliyor biraz. Ee, yani demokrasi <gülüyor> anlayışı da hani herkesin anladığı şey aynı değil. Ee, belki daha ileri veya daha geri seviyeleri var diyebiliriz. Ee, ben seni kesmeden önce sanıyorum kadın hakları konusunda anayasa paketindeki hükümlere geliyordum Şimdi şöyle dediğim gibi hep aslında mevzuat iyi ama uygulamada sıkıntı var dendiği için burada bir hüküm getiriliyor anayasaya. Deniyor ki kadın erkek eşitliği noktasında veya toplumun korunmaya muhtaç kesimleriyle ilgili atılacak adımlar eşitlik ilkesini aykırı yorumlanamaz diyor. Bu geçen mesela geçenlerde bu yaşandı. Şehit çocuklarına hangi konuda bilmiyorum bir üniversiteye mi yoksa bir mesleğe girişte ayrıcalık sağlandı. Bu mahkeme tarafından iptal edildi. Çünkü dendi ki bu eşitlik ilkesine aykırıdır. İşte şu anda deniyor ki sakatlar e, yani engelliler zihinsel olsun bedensel olsun bazı noktalarda kadınlar e, azınlıklar her noktada bunları korumaya yönelik alınacak ayrımlar yani pozitif, pozitif ayrımcılık ayrı. caizdir. Aynen buraya geliyoruz. Yani e, bu konuda alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamaz. Eşitliğe aykırı sayılamaz deniyor. İsterseniz e, sanırım az vaktimiz kaldı. Evet. Bu pakette gene olarak neler değişiyor? Onları da bir Evet yani kısık 12 Eylül'de neyi oyluyoruz? çok. Şimdi dediğim gibi yani veriyor. temel haklar noktasında bir kere şu önemli, çok önemli bir değişiklik. Kişisel verilerle verilerle ilgili bir hüküm bizim anayasamızda mevcut değildi. Şu anda Kişisel verilerin korunması, bu Avrupa Birliği'nin bizden sürekli istediği o personal data, onların korunması ve gizliliği ile ilgili kişinin kişisel verilerinin gizliliğini isteme, gizliliğini talep etme hakkının olduğu gibi ayrıntılı bir düzenleme göre. Yani bu bir ana kişisel verilerin korunması, haberleşme hürriyeti var anayasada, ama buna özel bir düzenleme yoktu. Bu geliyor. Dediğim gibi pozitif ayrımcılığın mümkün olması kabul ediliyor. Mesela şu anda yurt dışına çıkış yasa. Kişi hakkında ceza soruşturması varsa ve vergi borcu nedeniyle de yurt dışına çıkış yasağı konulabiliyor bugün biliyorsunuz. O kaldırılıyor bu da eleştiriliyordu Vergi borcu yüzünden yurt dışına çıkış yasağı konması artık bu da kaldırılıyor. Ombudsmanlık yani kamu denetçiliği kurumu getiriliyor. Çok önemli anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı getiriliyor. Bireyler artık son noktada anayasa mahkemesine başvurabilecekler. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı şu. Bizde son Türkiye'deki çare nedir? Anayasa mahkemesidir. Hani bir noktada. Buradan artık bir şey alamadık mı? Nereye gidiyor bireyler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ve sürekli mahkum oluyoruz. İşte anayasa şunu getiriyor. Hani köprüden önce son çıkış vardır ya. Ahim'den önce son çıkış. Bir kez de diyor anayasa mahkemesine git. Çünkü ahime gitmek için bir şart vardır. Bilirsiniz. İç, i̇ç hukuk yollarının yani. tüketilmesi. İşte bu da bir iç hukuk yolu olarak getiriliyor. Dolayısıyla Onu hem ahime giden başvurular giden. azalacak hem de belki anayasa mahkemesi noktasında çözümleneceği için daha o aşamada... ...daha da az mahkumiyetler olacak. Çalışma hayatında dediğim gibi... ...8 yıldır toplanan bir ekonomik ve sosyal konsey var. İş dünyasının temsilcileri, işçi, işveren hükümet kanadı. Bu 8 yıldır toplanıyor. Güzel. Ama bunun anayasal bir temeli yok. Bu anayasal bir kurum haline getiriyor. Önemli ekonomik ve sosyal konseyin anayasal bir kurum haline getiriyor. Dediğim gibi memurlara toplu sözleşme hakkının verilmesi gibi değişiklikler var. E, bu gibi değişiklikler var. Şunun da çok önemli. Memurlar için bir önemli değişiklik de şu... Şu anda uyar, memurlara verilen disiplin cezaları var. Uyarma, kınama, aylık kesme, kademe ilerlemesini durdurma, meslekten ihraç. Bunlardan en çok verilenleri iki tanesi. Uyarma ve kınama. Ve bunlara karşı yargı yolu kapalı. Yani mahkemeye gidemiyorsunuz. Anayasa bunun engellemiş demeyeyim de engellenmesine izin veriyor. Ama şu anda anayasa değişiyor ve uyarma ve kınama cezalarına karşı da bu taslak geçerse... <gülüyor> e, Mahkemeye gidilebilecek yani bunlara karşı yargı yolu kapanmayacak ve son olarak biliyorsunuz şu anda yüksek askeri şura kararları olsun, hakimler sadece yüksek kurulu karar olsun, bunlara karşı da yargı yolu kapalı, bunlara karşı da bunların kararlarına karşı da mahkemelere gidilebilecek. Evet. Burak çok teşekkür ediyoruz. Süremizi biraz açtık. Çok bilgilendirici program oldu. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek istiyoruz. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.